Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce, İsrail, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına' helaldi De ki eğer doğrulardansanız Haydi tebratı getirip okuyun Kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir De ki Allah doğru söylemiştir Öyleyse dost doğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke'deki çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe'dir. Onda apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Onda bir yol bulabilenlerin beyti haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahani, kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.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 kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına, dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün.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 İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayım. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denecektir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bunlar Allah'ın sana gerçek olarak okuya geldiğimiz ayetleridir. Allah, alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Meğer ki Allah'ın ipine Ve insanlar müminlerin ahdine sığınmış olsunlar. Onlar Allah'ın hışmına uğradılar. Ve üzerlerine de miskinlik damgası vuruldu. Bunun sebebi, Onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Ayrıca isyan etmiş ve haddi de aşmışlardı. Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir ümmet, topluluk vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisinden gereği gibi sakınanları bilir. O inkar edenler var ya, Onların ne malları ne de evlatları, onlara Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun, ekinlerini vurup da mahveden kaburucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat kendileri kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Başboşa kaldıkları zamanda kimlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah göğüslerin, gönüllerin özünü bilir. Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider. Başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Hani sen sabaha erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir. O zaman içinizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir'de yardım etmişti. Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere, Rabbinizin size indirilmiş 3000 bin melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet. Sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onlar ansızın üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı nişanlı 5000 bin melekle yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım yalnız daima galip ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Allah bu yardımı inkar edenlerden bir kısmını kessin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işten sana hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbesini kabul eder, yahut onlara zalim olduklarından dolayı azap eder. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin! Allah'tan sakının ki, kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah ve Peygamber'e itaat edin ki, size de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan, cennete koşun. O, Allah'tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler, Allah iyilik edenleri sever. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar Şeriatlar gelip geçmiştir Yeryüzünde gezin dolaşın da Yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün Bu insanlar için bir açıklama Allah'tan gereğince korkanlar için Doğru yolu gösterme ve bir öğüttür Gevşemeyin Üzülmeyin eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz. Eğer size Uhud savaşında bir yara değmişse, Bedir Harbi'nde o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki, biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi ve sizden, Şehitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de bu Allah'ın iman edenleri tertemiz seçip, Kafirleri yok etmesi içindir. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, Sabredenleri ortaya çıkarmadan, Cennete girivereceğinizi mi sandınız? Ant ki,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 şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardı ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostları çarpıştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı, ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla Ve yolunda ayaklarımızı diret Kafirler güruhuna karşı da Bize yardım et demekten ibaretti Allah da onlara hem dünya nimetini Hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi Allah güzel davrananları sever Ey iman edenler siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler, o zaman büsbütün kaybedersiniz. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, O'na ortak koşmalarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah size sevdiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir hakkında tartışmaya kalkıştınız ve isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber sizi arkanızdan çağırıp dururken, siz boyuna uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah,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 canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi hakka aykırı bir zan besliyorlar ve bu işten bize ne diyorlardı deki bütün inşallahındır. Onlar sana açıklayamayacaklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Onlara şöyle söyle, eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir. İki toplumun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip gidenler var ya, şeytan onların kazandıkları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırmak istedi. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halim çok yumuşaktır. Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen o zaman sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları sen bağışla, onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi, artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah, kendine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi, devlet millet malını aşırması yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa, kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlar haksızlığa da uğramazlar. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası. Onlar insanlar, Allah katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de düşmanı iki katına uğrattığınız bir musibet, Uhud'da size çarpınca mı, bu nereden dediniz? De ki, bu başınıza gelen kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara geliniz, geliniz, Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz denilmişti. Onlarsa biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik demişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir. Kendileri oturup kaldıkları halde, kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi dediler. Onlara de ki, eğer iddianızda doğruyseniz kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve peygamberinin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. İnsanlar onlara düşmanlarını size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı ve şöyle dediler. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bunun üzerine Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Size o haberi getiren ancak şeytandır. Sadece kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın. Eğer mü'minseniz benden korkun.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 Kendilerine mühlet vermemizin şahısları için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara bu mühleti ancak günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Pisi temizden ayıracaktır. Ve Allah sizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cümrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini, ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz. Tadın o yakıcı azabı. Bu, kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünün karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmetmez. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bize ahitte bulundu diyenlere, ki, benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeylerle geldi. Eğer doğru insanlarsanız ya onların için öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı.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 Mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan size eziyet verici birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları şeylerle de övülmek isteyenlerin, Onacaklarını sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için, gerçekten Açık, ibretli deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri, ...sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Rabbimiz... ...bize peygamberlerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen... ...verdiğin sözden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun... Sizden hiçbir çalışanın amerini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler. Onların günahlarını elbette örtüceğim. Ve Allah katından bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır. Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için atlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah katından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan ve ondan eşini Havva'yı yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü onlara vererek iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetememekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındaki ile sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir. Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar gönül rızasıyla size bir şey bağışlarlarsa, onu afiyetle yiyin. Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı, aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlenme çağına gelinceye kadar, yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, Mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar endişesiyle onları israf ederek tez elden yemeyin. Zengin olan onların malını yemekten çekinsin. Fakir olansa meşru surette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak. Allah yeter. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar az olsun, çok olsun farz kılınmış bir hissedir. Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin. Ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, yetimler hakkında da aynı endişeyi duysunlar. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki, karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar. Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor. Çocuklarınızda erkeğe iki kadın payı kadar eğer hepsi kadın olmak üzere 2'den fazla iseler bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadınsa o zaman o zaman o malın yarısı vardır. Eğer ölen ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa, Ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir. Şayet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, Ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa, terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan hangisinin size payda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şayet bir çocukları varsa, o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa borcu ödendikten sonra veridir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Şayet çocuklarınız varsa, o zaman bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır. Bu paylar, yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası bulunmadığı halde, kelale olarak yan koldan mirasına konuluyor, ve kendisinin bir erkek veya kız kardeşi bulunuyorsa, bunlardan her birinin miras payı terekenin altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler mirasın üçte birini zarara uğratılmaksızın aralarında eşit olarak taksim ederler. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirilip ve varsa, Borcu ödendikten sonra verilir. Bunlar Allah tarafından bir emirdir. Allah her şeyi bilen ve yarattıklarına çok yumuşak davranandır. İşte bütün bu hükümler Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedi kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin.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 işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla baris olmanız size helal değildir. Verdiğiniz mehrin bir kısmını kurtaracaksınız diye onları sıkıştırmanız da helal değildir. Ancak açık bir hayasızlık yapmış olurlarsa başka. Onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Eğer bir eşi bırakıp da, yerine diğer bir eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, Ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz? Cahiliye devrinde geçenler müstesna, Babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyiniz. Şüphe yok ki o pek çirkindi, iğrençti, o ne fena bir adetti. Size şunları nikahlamak haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz ve karılarınızın anneleri, ve kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer üvey kızlarınızın anneleriyle zifafa girmemişseniz, onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sülbünüzden gelen öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliyet devrinde geçmiştir. Şüphesiz ki Allah, gafur, çok bağışlayıcı, ...ve çok merhamet edicidir...